Take it over Come on Evet Can'la birlikte ben Deniz Ömer Madra tekrar buradayım Can Tombil ile birlikte ve Özdal'da Teknik Masa'da Tekrardan merhabalar Tekrar merhaba Evet bugün biraz da şeyden bahsedelim tek kişi olarak gözüken, tek monolitik bir gövde ve onun tek adamı olarak gözüken Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanın konuşmalarına biraz da safları sıklaştıranlar eklendi. Yani özellikle Hüseyin Çelik ve Egemen Bağış'ta. Ama öncelikle Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı'nda hedefin Türkiye ekonomisi olduğunu ifade etmesi, operasyon yapmak istediler diye bir e, açıklaması var bu komplo teorisi. Çok kirli bir oyunda kullanıldığını göstericilerin piyononlar diyor ve Türkiye üzerinde bu ameliyata yapamadılar. On buçuk yıl boyunca yaptığımız köklü reformlar böyle bir operasyonun başarıya ulaşmasını engelledi diyor. Yani Türkiye tarihinin gördüğü en büyük kitle ayaklanması devam etmekte. Son derece demokratik, farklı, barışçıl biçimler bularak, kendine yaratarak devam eden, doğrudan demokrasi örneklerini de sergileyerek çeşitli parklarda ve yalnız İstanbul'un değil pek çok kentin parklarında da devam ediyor. Devam eden polis şiddetine rağmen, ...hiçbir korku... ibaresi de olmadan... kuvvetle devam ediyor... ...buna karşılıkta başbakan... ...ve yakın çevresindekiler de... ...aynı... E, ...minval üzerine gidiyorlar... ...yatırımlar kesilmedi... ...Türkiye ekonomisi demokrasisi ve geleceğine güven duymaya devam etti... ...yatırımcılar diyor... ...desteğimiz de... E, ...sürecek demiş... ...fakat e, bu arada ayakların baş olduğu... ...gibi... Açıklamalar da yapmış ve o öfkeli aşağılayan tonunu da e, sürdürmüş. Evet bu sırada da meclis grubunda millet burada çapulcular nerede sloganları atılmış. Ardından da Yeniçeri isyanlarından örnek vermiş. Bu gösteriler içinde Gezi Parkı ağaç ve çevre hassasiyetiyle yer alanlar vardı demiş Başbakan Erdoğan. Biz onları samimi bulduk. Em başından itibaren onları diğerlerinden ayrı tutarak söylediklerine dikkatle kulak verdik diyor ki burada ufak bir yorum getirilebilir. Herhangi bir bayrak ya da herhangi bir fraksiyon sol oluşum oraya olmadan önce insanlar ağaçları tutunmuşlardı. Bu çevre duyarlılığına, çevre hassasiyetiyle olan insanlar ağaçları tutunmuşlardı ve çevik kuvvet ekibinin ya da oradaki güvenlik güçlerinin onları ağaçlardan sökerek ellerini, kollarını yaralayarak altına alındıklarına ya da bölgeden uzaklaştırıldıklarına şahit olmuştuk. Bunu haberlerini aktarmıştık. Bu insanlardan bahsediyor. Temsilcileri galiba. saatlerce dinledim, dinledik diyor. Biz, biz bakanlar kurulu toplantısında bu kadar zaman geçirmedik diyor. Yani anlayışla baktığını söylüyor. Ama emin değilim kavrayabildiği konusunda ya da yardımcılarının da bu konuda kendisine yardımcı olabildiği konusunda, kavrama konusunda... ...bizzat şahsım, valimiz, belediye başkanımız bu samimi göstericilerle de irtibat kurdular. Ama bunların yanında samimi olmayanlar da vardı diye e, dürüst değillerdi. E, Yeniçeri'nin o isyancı grupları gibi şu valiyi görevden alacaksın, şunu görevden alacaksın gibi ultimatom sallayanlar vardı... Önce haddini bileceksin yahu sen kalkıp da yok bilmem ne platformuymuş. Ne platformu olursan ol yahu ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı demiş. Sonra da işte aynı merkezden Brezilya'da oynanan oyunda aynı merkezden IMF'ye olan borçlarını ödemiş konumda diyor. Faiz lobisi bazı çevreleri ciddi. Manada rahatsız ediyor demiş. Medya, uluslararası medyada devam etti demiş. Ee, ve e, diktatörlük meselelerini de eğer faşist diktatör görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar, geçmişlerine baksınlar. Dersim katliamının mimarı milli şeflerine baksınlar diye konuşmuş. Böyle bir şey yapmış. Evet, evet Brezilya hakkında da konuşmuş. Ona biraz daha detaylı değinelim mi? Brezilya'da Türkiye ile eş zamanlı olarak yapılan eylemlerden de bahsetmiş Erdoğan. Ben Brezilya'da oynanan oyunun da aynı merkezden düğmeye basılmak suretiyle yapıldığına inanıyorum. Polis şeyinden bahsediyor galiba. Söyledim ben de. Ee, evet yani sonuç olarak aynı üslup uzlaşmaz hatta bölen. ...ve kışkırtan bir üslup içinde olduğunu söylemek lazım. Arada kendisinden de gene... ...üçüncü tekil şahıs olarak da bahsettiği... ...göze çarpıyor. Evet. Ee, ama ona ilaveler de var. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik... ...Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün uzantıları var demiş. Sanal medya üzerinden... Malum bunların destekleri, uluslararası bazı yapılar var. Sırbistan'dan başlayan dalga önce Arap ülkelerine, Arap baharını da söylemiş. Sonra Türkiye'ye ve apolitik gençler sanal ve sosyal medya kullanılarak bir şekilde sokağa itildi demiş. ve e, Bireysel özgürlüklere müdahale edildiği yöndeki eleştirilen hatırlatması... Üzerine de çelik Türkiye'de yıllardan beri nüfus planlaması diye bir şey var ve bu devlet eliyle yürütülür demiş. Nüfus planlaması. Hmm. İnsanlara ücretsiz kondom dağıtılır, spiral dağıtılır, doğum kontrol hapları dağıtılır. İnsanlara doğurma dediğiniz zaman o müdahale olmuyor da böyle giderse nüfusumuz yaşlanır. Her ailenin asgari üç çocuk olması lazım diyor. Ve bir retorik şaheseri sayılabilecek konuşmasında da şey demiş. Üç çocuğu olmayana başbakan ceza mı veriyor kırbaç mı attırıyor? Bu da saçma bir şey demiş. Hiçbir şey tesadüf değil demiş. E, ülkeye zarar vermeyin demiş. CNN taraflı yayın yaptı demiş. Filan. Ya şuraya gelmek istiyordum. Brezilya hükümetiyle paralellikleri göstermişti Başbakan Erdoğan. Erol Anar'ın bir yazısı var e, T24 sitesinde ve karşılaştırma yapmış kendisi. Brezilya'da ve Türkiye'de devam eden gösterilerin farklılıkları ve evrildikleri yerleri analiz etmiş. Şunun gibi durumlar var mesela. Türk hükümeti göstericilerin istekleriyle ilgili gerçek adımlar atmadı. Brezilya'da ise gösterilerin patlamasına neden olan toplu ulaşım biletlerinin fiyatları indirildi. Geri çekilmiş. Brezilya hükümeti, Türk hükümeti gibi göstericileri suçlamadı ve onların üzerine sadece şiddetle bastırma yöntemine gitmedi diyor Anar. Ve bu şekilde de devam ediyor. Bir tanesini daha söyleyelim bakalım. Brezilya devlet başkanı göstericileri azarlamadı. çapulcu ilan etmedi. Onlarla övündüğünü söyledi. Zaten bunu yap yapamazdı da ülkedeki demokrasi kültürü buna izin vermiyor. Yalnızca şiddet uygulayanları kınadı dedi. Yani Brezilya'daki paralellikler olduğu gibi, başbakanın gösterdiği gibi bir yandan da devlet politikası açısından da tam da zıtlıklar varmış. Bu da e, gözlerine serilebiliyor. Erol olanların yazısında görüldüğü gibi. Evet. Durum bu merkezde. Oya Baydar'da e... Suç duyurum bakidir, ayaklar ne zaman baş oldu diye T24'te bir yazı kaleme almış. Ben bu sözü 1950'lerin ortalarında Demokrat Parti iktidarı döneminde annemden, çevremizdeki subay ailelerinden, aslında orta alt gelir grubundan olup, kendilerini ruhen, cumhuriyet seçkinlerinden sayan, halkı küçümseyen, o kibirli, üsttenci insanların ağzından sık sık duyardım, diyor. Ve e, bu Devam ediyor. Ayaklar baş olunca Tarih tekerür mü eder? Şimdi neredeyse 60 yıl sonra Ayaklar diye küçümseyen Küçümsenenlerin yani halkın Özellikle de Cumhuriyet Rejiminin mağdur ettiği kitlelerin içinden çıkan bir başbakan Kendisine karşı gördüğü insanları Kast ederek ayaklar ne zaman Baş oldu diye soruyor. Bu utanç verici siyasal Etikten yoksun ve bölücü Ayaklar sözcüğünü Cumhuriyet elitlerinin zihniyet dünyasındaki aşağılayıcı anlamıyla değil... ...tarih, toplum, siyaset sahnesine çıkmalarına 80 yıl izin verilmemiş halk kitleleri olarak anlarsak, diyor. Başbakanın sorusunun cevabı, siz iktidara geldiğinizden beriden başkası olamaz. Evet yani Türkiye'de bugün mağdur edilmiş ya da kendini mağdur hisseden geniş halk kesimleri nihayet tarih ve siyaset sahnesindeler diye bir yorum yapıyor Oya Baydar'da. Ee, Egemen Bağış'ta gezi olayları yıllar yıllar önce planlandı diye bir açıklama yaparak bu sac yani tamamlamış. Başbaktan Kaç yıl önce? 100-200-300 59'dan beri. 1959'dan beri gezi olaylarını mı planlıyorlarmış? Tam değil öyle. 1959'dan bu yana tüm iktidarların üzerinde uzlaştığı ve çok yoğun çabaların sarf edildiği bir hedef. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi stratejik ve partiler üstü hedef. Ama son haftalarda gelişmeler oldu. Bilgi vereceğiz demiş. Bilgi verecek ve Yani bazılarının yansıtmaya çalıştığı gibi yaşananlar asla bir Türk Baharı olarak adlandırılamaz. Türk Baharı 3 Kasım 2002'de bir Anadolu devrimiyle başladı. O günden bugüne geçen süre, sürede de birçok farklı yerel, genel seçimler ve referandumlarla demokrasimiz güçlendi, ifade özgürlüğümüz güçlendi diyor. Evet Avrupa Birliği Büyükelçilerinde de yazılı bir açıklaması var. İfade ve toplanma özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğine özel bir vurgu yapılmış bu açıklamada. Ve AB Büyükelçileri, AB Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın daveti üzerine Türkiye'deki protestolar konusunda bir briefinge katılmışlardır deniliyor. Ve bu briefing sonrasında görüntülerde kesinlikle içki yoktu deniyor. Bu camide içki içildi, içilmedi konusunda. Ee, ...şiddet olaylarının... ...görüldüğünden bahsediliyor. Yani daha önce de... ...kınandığı için bunu aktarıyorum. Ve e, Egemen Bağış'ta... ...bazı büyükelçiler ikna olmadı. İkna edemedik onları demiş. Ee, büyükelçiler arasında ikna olanlar... ...olamayanlar vardır. Ben tek tek... ...yoklama yapmadım demiş. Evet. Bir espri daha eklemiş. Gündem Çocuk... ...derneği de Gezi Park... ...raporunu yayınlamış. 25 Haziran itibariyle... ...yani gün itibariyle başlangıcından bu yana 294 çocuk gözaltına alınmış. 130'u Adana, Ankara'da 78, İstanbul 35, İzmir 34, Mersin 15, Kayseri'de de de gidiyor. Ve terörle mücadele derneğine de gönderilmiş. Mesela 12 çocuktan 4'ü inanılmaz şeyler var. Yani yabancı uyruklu anne ile biri bebek, üç çocuğu gazdan etkilenmiştir diye devam ediyor. Çocuklar biber gazı, tazdikli su, dayak ve mermi ile tanıştı diye ayrıntılı bir döküm var. Çocukların biber gazından kaçamadığı, dayak ve coptan kaçamadığı, 17 yaşındaki eylemse... ...katılmadığı ve parkta... ...arkadaşlarıyla oturduğu sırada... ...gözaltına alınmıştır diyor... Akrebes okumuş, akrebin şoförü dahi... ...4-5 polisin... ...şiddetli kabadayağına maruz kalmıştır... ...deniyor... ...16 Haziran'da... ...16 yaşında bir çocuğun... ...kelepçelendiği güven park civarında... ...gözaltına alınıp... ...kabadayak gene... ...17 yaşındaki... ...EB'nin sırtına mermi... ...isabet ettiği var... ...bunun plastik değil... ...mermi çekirdeğinin balistik... ...incelemek için ilgili birime... ...gönderildiği ve... ...polis mermisi olduğu için... ...suç duyurusunda bulunulduğu da... ...öğrenilmiş. 15 Haziran'daki... ...olaylarda 14 çocuğun... ...en az 14 çocuğun... ...kaybolduğu da duyuluyor. Gözaltı işlemlerinde... ...kayıt dışılık olduğu... ...belirtiliyor. Nereye... ...götürüldükleri belli olmayan çoğunluğu liseli öğrencilerden bahsediliyor. İzinsiz okula gelmeyen öğretmen ve öğretmen öğretmen ve öğrencilerin kayıtları istenmiş. Mesela Zonguldak'ta liselilerin protestosu üzerine İl eğitim müdürlüğü izinsiz okula gelmeyen öğretmen ve öğrencilerin isimlerini talep etmiş. Korku, huzursuz ve gerginlikten bahsediliyor. Bu çok önemli bir şey fakat aynı zamanda işte Psikiyatriler Derneği'nden de yapılan açıklamalarda olduğu gibi birbiriyle dayanışma, dokunma halinde olan insanların empati ve sempati halinde olan insanların gösterdikleri gayret sonucunda da oldukça... Çabuk sarıldığı yaraların, travmaların atlatıldığı da söylenenler arasında. Bir de Gezi Parkı baskınında polisin el koyduğu telekomünikasyon kitabının suç delili olması gibi bir eski günleri çok hatırlatan, eski dönemleri hatırlatan bir şey. Bu da Mesut Hasan Benli'nin radikaldeki haberi. Çok sayıda kitaba el konmuş. Kitabın ismi nedir acaba? E, e, iletişim ve Emperyalizm, Türkiye'de Telekomünikasyon, Ekonomi Politiği isimli kitaba suç delili olarak el konmuş. Suç delili olarak söylenen kitabı internet üzerinden de, kitap evlerinden de gayet rahatlıkla bulabilmek. Evet, Can mümkün. veli Duman'ın evinde yapılan aramada İletişim Fakültesi'nde ders kitabı olarak okutulan bu kitap. T24'ten aldığımız bir haberdi bu da. Kanıt olarak kullanılmış yani. Evet, kullanılmış. Kitabın yazarı, doçent doktor funda başaran Özdemir de çok şaşkın olduğunu söylemiş bu durumdan. Deli olarak kullanılan bir kitap Son yapmış, olarak da şeyi söyleyelim, Britanyalı yazar Tarık Ali'nin Türkiye Birden değişti Yeni Nesil Siperler'de adlı yazısı yayınlanmış. Yeşil Gazete'de, Özde çakmak çevirisiyle bunu hem internet sitesine de alırız hem de belki yarın fırsat bulursak biraz daha ayrıntılı olarak değinme, değinebiliriz diye düşünüyorum. Evet son bir haber var benim elimde. Uluslararası Af Örgütü'nden geliyor. Uluslararası Af Örgütü Gezi Direnişi sırasında polisin ateşlediği silahtan çıkan mermiyle hayatını kaybeden et, Sarı Sülük ile ilgili hazırlık, hazırlık soruşturmasının en kısa zamanda Etkili, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yapılmasını istemiş ve Türkiye'deki yetkililerin barışçıl protestoculara yönelik aşırı güç kullanımını derhal durdurmaya çağırmış. İfade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü haklarını garanti almaya da aynı şekilde çağırmış ve e, kötü muameleden sorumlu tutulan e, kolluk kuvvetlerinin, diğer kolluk kuvvetlerinin de adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya çalış çağırıyoruz e, demiş. Böyle bir çağrı da var Uluslararası Örgütü'nden. Evet, bugün de bu gezi parkı programını sona erdiriyoruz. Hoşçakalın, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.